Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, eğer Allah'a ve Hak ile Batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Rasulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah. Her şeye hakkı ile kadirdir. Ve lâm ana magnim tum min şeyim fa anna lil والمساكين وبن السبيل إن كن. Hatırlayın ki Bedir Savaşı'nda siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak kenarındaydılar. Kervan da sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah, gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın açık bir delille helak olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Allah hakkı ile işitendir, bilendir. İz entüm bil ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ, ويحي من حي عن بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَى عَنْ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ Hatırla ki Allah uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz o kalplerin özünü bilir. İz Allah, olacak bir işi yerine getirmek için savaş alanında karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner. وَاِذْ <gülüyor> Ey iman edenler! Herhangi bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz. Yeah! Allah'a ve Rasûlü'ne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. وَاَطِيعُ <Sessizlik> اللّٰهَ İanallah demez Çalım satmak insanlara gösteriş yapmak ve Allah yolundan alık koymak için, Yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepe çevre kuşatmıştır. <Sessizlik> Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de, bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Şüphesiz ben de sizin yardımcınızım dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardına döndü ve ben sizden uzağım. Ben sizin göremediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir, dedi. Ve iz zeyyene lehumu şeytanu وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إن O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa, bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. <gülüyor> وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فإن الله عزيز حكيم. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve tadın yakıcı cehennem azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ İşte bu, ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir. <gülüyor> Bunların gidişatı tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Allah güçlüdür. Onun cezası şiddetlidir. Kendi Ali Firavun. Altyazı <tries> Bu da bir millet kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir fakirin Allah, lâm yekum giren nimmete, an gamhaa ala kuvum,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 El Allah katında canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler. Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir. ''Ellezîne âhette minhüm kulli savaşta onları yakalarsan ibret almaları için onlarla arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ve in ma tasqafanhum fil harb fashrid bihim men خلفhum la anhum Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. <gülüyor> İnkar edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ الله What a Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir. وَاِنْ جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اَنَّهُ <gülüyor> Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki Allah sana kafidir. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. <gülüyor> فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. وَاَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَميعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم. إن Ey peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter! Ya eyyühe nebiyü hasbüke Allahü ve meni Tevâke minel mü'minîn. Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kafir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar, anlamayan bir topluluktur. Ya vi ya bu mi etey Va ku ku uyu ka Evet şimdi Allah yükünüzü hafifletti Sizde zayıflık olduğunu bildi O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa 200 kişiye Galip gelir ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Altyazı <gülüyor> M.K. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين Yeryüzünde ağır basıncaya kadar hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah sizin için ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. ما كان لنبي إن, أن يكون له أسرى حتى في الأرض تريدون Allah Azizun Hakim Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Laula kitabun min Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir. Ekulü Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ya... Ay... كم خيرا مما أخذ منكم يعطيكم خير sana hainlik etmek isterlerse daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Ve yuridu khayran İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın o Müslümanlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir. İNNELLEZİ <gülüyor> I والذين آمنوا ولم ولا من شيء حتى يهاجروا نصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Allahu bima ta'munun fasir Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Vallazina <gülüyor> kanf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 Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُوا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 Tevbe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allahsa kafirleri rezil edecektir. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Rasulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Rasulü müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O kafirlere elem verici bir azabı müjdele. <gülüyor> I've beşirillezinekferubazabedib ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden antlaşma şartlarına uyan hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır onların antlaşmalarını Süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah, haksızlıktan sakınanları sever. İllellezine ahettüm minel muşrikine Thumme lem yenkusukum şel'en ve len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 Zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın Allah yarlığayan esirgiyendir Ve <gülüyor> izen salan hun el hurum fe وقعدوا لهم كل من رصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 ve in مِنَ minel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 temimuluhum İnna Nasıl olabilir ki onlar size galip gelselerdi sizin hakkınızda ne ahit ne de antlaşma gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar, halbuki kalpleri buna karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır. Keyfe ve iyyahru alaykum, la yarqubu fi kum illa Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar da onun yolundan alı koydular gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür i̇şte. Bir mü'min hakkında ne ahit tanırlar ne de antlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. La yerkubu nefî mü'minin fakat tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Ve Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. Onlara karşı savaşırsanız umulur ki küfre son verirler. O innake su fi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 Ştum Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın Onları rezil etsin Sizi onlara galip kılsın ve, mümin toplumun kalplerini ferahlatsın. Adil o hum bi aidikum ve yuhzihim ve yansurukum alayhim ve yash ve bir onların değil, kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Bayıl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 Allahu Khabeer bimaa tâmalun. Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mesjidlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Ma kana l-mushrikin ayemuru masajda Allahı ala bil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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ Ey müşrikler, siz hacılara su vermeyi ve Mescidi Haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin imanıyla bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. <gülüyor>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 وَاُولَٰئِكَ <gülüyor> هُمُ Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutlukla kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. يُبَشِّرُهُمْ <gülüyor> رَبُّهُمْ Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükafat vardır. <Gülüyor> Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir. Yeah!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 Fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. One thing.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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 119. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت Sonra Allah, Rasulüyle Müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi de kafirlere azab etti. İşte bu o kafirlerin cezasıdır. <gülüyor> ما أنزل الله سكيناً تقو على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِر۪ينَ Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, esirgiyendir. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ya... فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من İnnallâh Zâlimun Hakîm Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. <gülüyor> وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزِّيَةَ عَيَدِهُ Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar? Ve Allah'tan gelen bir ayetle şöyle derler: بَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاعُّونَ قَوْلًا لّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ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 Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler masalarda Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. Yürü. Müşrikler hoşlan masalarda dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünü hidayet ve hak dinle gönderendir.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 الأحبال والربال لا يأكلون أموال الناس بالباطل إن كثيرا من الأحبال بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكذون الذهب والفضة ولا يوفقون. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp Bunlarla onların alınları Yanları ve sırtları dağılanacağı gün Onlara denilir ki İşte bu Kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. Yawme <Gülüyor> yurt. <gülüyor> <gülüyor> Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle top yekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı top yekün savaşın ve bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. <gülüyor> بارك الدين القائم فلا تظلم فيكنا إن فقاتلوا المشركين كاف فتنكما يقاتلونكم كاف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 إن من نسي أزيادة في الكفر يضل بجل الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkım denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Yeah! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متى Eğer gerektiğinde savaşa çıkmazsanız Allah sizi pek elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. İlla tenfiru yu'azzibikum azâben elîmen gömen gayrikum ve la tudruhu şey'a vallahu ala kulli şey'in kadir eğer siz ona yardım etmezseniz ona Allah yardım etmiştir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 Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. İlla tensuru fuqeden nasarahu'llahu iz akhraja kulli'n keferu thaniyayn iz kuma fil Who am وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَاءِ وَكَلِمَةُ <Gülüyor> gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı, mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, gücümüz yetseydi, Mutlaka sizinle beraber çıkardık diye, kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor. <gülüyor> وسيحلفون بالله لو استطعنا Allah seni affetti. Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup, sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin? Altyazı <gülüyor> M.K. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla savaşmaktan geri kalmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini pek iyi bilir. La <gülüyor> وَاللّٰهُ Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler. اِنَّمَا يَسْتَعْ Viu Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, Elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara, oturanlarla beraber oturun denildi. <Sessizlik> Eğer içinizde onlar da savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir. Lennaracu! Ve zalimin Andolsun onlar önceden de fitne çıkarmak istemişler Ve sana nice işler çevirmişlerdi Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri yerini buldu La <gülüyor> kadibite onlardan öylesi de var ki bana izin ver, beni fitneye düşürme der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır.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 deki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevla'mızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. O De ki, siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Hadi bekleyin. Şüphesiz biz de sizinle beraber beklemekteyiz. Kul <gülüyor> halte نصيبكم الله بعذاب من عندي ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب De ki, ister gönüllü verin, ister gönülsüz, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz, yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. bu böylemin kutum ve onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen onların Allah ve resulünü inkar etmeleri namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler halbuki onlar sizden değillerdir fakat onlar korkan bir toplumdur vayhlifun billahi innahum lam Eğer sığınacak bir yer yahut barınabilecek mağaralar veya sokulabilecek bir delik bulsalardı koşarak o tarafa yönelip giderlerdi. Le <gülüyor> yecidun Onlardan sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar. <gülüyor> Onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter. Yakında bize Allah da lütfundan verecek Resulü de biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz deselerdi. <gülüyor> وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ رَاغِبُونَ Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak... Ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. İn مَنَّ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله O bir kulaktır diyerek peygamberi incitenler de vardır. De ki, O sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü O Allah'a inanır, müminlere güvenir ve O sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eziyet edenler için Mutlaka elem verici bir azap vardır. Ve minhumul lezîne yu'zûnen nebiyye ve yakulûne huve uzûn. Kul uzûnu hayrin rızanızı almak için size gelip Allah'a and içerler. Eğer müminseler Allah ve Resulü'nü razı etmeleri daha doğrudur. Ya'lifûne billâhi lakum li yurdûkum ve allâhu ve resûluhu ahakkû Hala bilmediler mi ki, kim Allah ve Resulüne karşı koyarsa, elbette onun için içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rüsvaylıktır. <gülüyor> ذَٰلِكَ الْخِزْيُ Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin. Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن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 سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله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 Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir. El-Münafikûne <gülüyor> ve هم من با عن المعروف İnnel Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaadetti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. <gülüyor> Sizden öncekiler gibi yaptınız. Onlar sizden kuvvetçe daha üstün mal ve evlatça daha çok idiler. Onlar dünya malından paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız ve batıla dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar Ziyana uğrayanların kendileridir Gel فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Alem yetti him nebûl min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 Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ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 O sözleri söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve Müslüman olduktan sonra kafir oldular. Başaramadıkları bir şeye Peygamber'e suikast yapmaya da yeltendiler. Ve sırf Allah ve Resulü, kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için, öç almaya kalkıştılar. Eğer tevbe ederlerse, onlar için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse, Allah onları, dünyada da, ahirette de, elem verici bir azaba çarptıracaktır. Yeryüzünde, onların ne dostu, ne de yardımcısı vardır. Ya. Yeah. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا خيراً لهم فَلَوْ يُعْذِبُهُمُ اللَّهُ عذاباً أليماً فِي الدُّنْيَا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 Münafıklar Allah'ın onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaypleri gizli şeyleri çok iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? E lem ya'lemu en Allah ya'les ve Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici bir azap vardır. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يَلْمِزُونَ صدقون الذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله Onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek. Bu onların Allah ve resulünü inkar etmelerinden ötürüdür. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. İst تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله ذلك بأنهم كفروا بالله وعسوله والله Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar, sefere çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Veri <gülüyor> hal Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. <Gülüyor> eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de çıkmak için senden izin isterlerse de ki benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız çünkü siz birinci defa yerinizde kalmaya razı oldunuz şimdi de geri kalanlarla beraber oturun ve ولن تقا Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma. Onun kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. <gülüyor> Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının güçlükle çıkmasını istiyor. <Sessizlik> Allah'a inanın, ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar, senden izin istediler ve, bizi bırak, evlerinde oturanlarla beraber olalım dediler. <gülüyor> Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. رَضُوا بِاَنْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Fakat Peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur. Evet. Elifullah bu bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler Allah ve resullüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar Onlardan kafir olanlara Elen verici bir azap erişecektir Va <gülüyor> Allah ve Resulü için insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgiyendir. <gülüyor> Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. Kurumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar neyin doğru olduğunu bilmezler. رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم